seyyar Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba. Günaydın Sese hanım. Merhaba nasılsınız? Gayet iyi. Ee, diyemiyorsunuz tabii. Yok, yok, Çok şey çok iyiyiz. Şey de oldu zaten dün de e, bu özel şarkıyı da çaldık. A Worried Man şarkısını. Yani hı hı. şu anda kaygılıyız ama çok yakında hiçbir kaygımız kalmayacak. Serazada olacağız demiştik. O mooddayız yani. Evet. E, Türkiye'nin hani kendi sorunları e, vesairenin ötesinde tabii dünyanın da artık hakikaten ne, nereye gittiği, hep bu işte iklim değişikliği vesaire zaten siz çok daha fazla konuşuyorsunuz benden çok daha fazla üzerine yazık çiziyorsunuz. Evet, Aslında endişelenmemiz gereken şeyler onlar herhalde. Evet, yani da. Bu son nokta yani son evet. araştırmalar artık söylenecek hiçbir söz bırakmadı. Yani bütün bütün rekorlar kırıldı, bütün bağlantılar da kuruldu ama daha yeni başlıyor. Olay şimdi çıkmaya hem mücadele açısından da bakalım ne olacak diyelim. Ben... Küresel boyutta insanlık olarak mücadelemiz sürüyor dünyayı sürüyor, batırmak evet. için. Başaracağız yakında. <gülüyor> Türkiye için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Türkiye zaten yani. <gülüyor> Kendi kendini olmayan problemleri yaratmak ve... Bilemeyeceğim yani Türkiye'deki hani bu aralar çok seyahatli bir zamanlar geçiriyorum bir oradan bir oraya vesaire giderken. Bravo programına da buyur. Seyyare program adına tamamen uygun olmak için başka hiçbir şeyden değil <gülüyor> elbette. Evet. Ee, Avrupa'nın içinde zigzaglar çizerken böyle e, Türkiye ile ilgili işte haberleri okudukça, gazeteleri açtıkça Tabii ki dehşet verici bir boyut. Ne, ne diyebilirim ki yani? O kadar çok şey var ki işte hangisinden aslında bahsetmek lazım? Bu Ahmet Koca'dan bahsederken İstanbul'da işte Kürtçe konuştuğu için polislerden dayak yiyen aynı şey. Trabzon'da da oluyor bakıyoruz. İşte, sabahta işte dün kocaman bir haberdi. Bir buçuk yaşında biber, çocuğa biber gazı sıkılır mı diye. bu Bekir Bıyık bu sefer polis tarafından teciği şekilde dövülmüş. <gülüyor> evet gözleri mosmordu fotoğrafı. Biz evet. ona vermeye bile fırsat veremedik. O kadar yoğun ve acayip haberlerle dolu ki. E ya Türkiye bir anlamda işte hani e, o e, laf böyle yıkılıyor. Türkiye yıkılıyor gerçekten tam da öyle. Yani bunun İstanbul'da işte e, hani olmakla veya işte Trabzon'da olmakla veya Kürt olmakla veya Başka bir neyseniz o olmakla hiçbir alakası yok Herkes bu şiddetin mağduru aslında Olabilir de her an olabilir ee, Ve işte ne şekilde oluyor zaten Yani artık bunun e, belki bu yüzden bir e, Herkese dokunduğunun da e, sadece faydacı bir bakış açısıyla bile olsa insanlar farkına varmalı Sonra beni diğer etkileyen mesela bir konu çok etkileyen bir bir manşet Belki birçok kişi için Bakaya adiye şeklinde bir başbakan açıklaması Ama Star'ın dünkü manşetiydi Avrupa Birliği için her şeyi yapıyoruz Ama 3 nokta diye Burada şey diyordu başbakan Putin'e dedim ki <gülüyor> Bu arada evet. Konuşma şekli de böyle Bizi Şangay Beşiklisine dahil edelim Biz de AB'yi gözden çıkaralım Evet Şimdi yani ki bunun e, kararı e, o an aklıma esti yaptığım şeklinde yani e, kaç yıllık ilişkiler var bir ilişkiler ağı, ağı var örülmüş olan. Avrupa Birliği dediğimiz e, yapıyla bir anlamda Türkiye'nin kendisi de Avrupa Birliği değişirken dönüşürken e, bir şekilde ona bağlantılı vesaire bir bürokratik yapı içinde değişti, dönüştü. Çok bağ var diplomatik bağlar vesaire sonra birden böyle bir şey Şangay beşisine dahil et. Unutalım ne olacak abin nedir ki yani Avrupa Türkiye'nin Osmanlıdan ve tarihinde bir ayrıntı yani. <gülüyor> ya bu. Sen sanki Nemçe kralı ya da Frank kralı Francesco'sun gibi bir şey değil mi Kanuni'nin mektubu gibi durumlar. Valla burada artık ya Türkiye politikasında belki de bunun gelinen noktanın farkına mı artık varamıyoruz diyeyim. Yani bunun doğal karşılıyoruz. Bu aslında bir kolektif hakikaten. Yani şimdi söyleyene değil söyletene bakmak lazım. Başbakan bunu söylüyor ona kızalım veyahut da ne kadar fena işte böyle bir politika olur mu demekle de bitmiyor bu iş. Bir şekilde o lafı söyleme fırsatını buluyor. Yani bir insanın politikacının bunu söylemesine izin vermek birazcık da olay. Bundan kaynaklanıyor. Yani zaten bütün derdimiz bu izin vermekler. Dün mesela gene beni uçakta çok çok çok üzen ve ağlatan bir haber. Yani bu haberi aslında sabah sabah insanlara söylemek bilemiyorum. Yani 16 yaşında evlendirilen ve ondan sonra 24 yaşında aklını yitirmiş halde gördüğü şiddetten dolayı ölen Melek Kara Aslan ağrıda. Evet biz bu haberi gördük evet. ve vermemiştik. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum senin bahsetmen ama atlamamış olduk işte en azından. Bu haberin ayrıntılarına girmiyorum. İsmini tekrarlayacağım çünkü isimsizdir yitip giden insan olarak kalmasın. Melek Karaaslan'ın başına gelenleri merak edenler araştırıp olsunlar diyeyim. ay ee, şiddetin artık çok ileri bir boyutu. Demin de işte polis şiddetinden bahsettik vesaire. Şimdiki bu başbakanın bu sözleriyle de bağlarsak şimdi Avrupa Birliği bir ülkeler bütünü olarak yapmaya çok çurumsu olarak yapmaya çalıştıklarının ötesinde, yapamadıklarının ötesinde v birbirini aslında e, aynan tutuyor işte bir, bir ayna demiştim daha önceki bir programda da e, devletler birbirine ayna tutuyorlar aslında ve kurumlar ayna tutuyor bir e, bir anlamda birbirlerini hizaya getirme e, görevini görüyorlar bir, bir e, Avrupa Birliği içindeki ülkeler en azından bir, bir uyarı mekanizması oluyor şimdi Türkiye ile ilgili baktığımızda eee işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2009'da işte çok önemli bir karar vermişti. Opus e, Türkiye e, ile ilgili ve bu e, karar işte e, bence önemi işte kadına yönelik şiddetle ilgiliydi. E, bu e, dava. E, burada önemli olan hani bizim dikkatimizi çekmesi gereken şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında e, çok ilerici, çok ıı, insan hakları konusunda devletlerin değil de bireylerin hakkını koruyan, çok önemli kararlara imza atan bir yapı değil. Muhafazakar bir mahkeme denebilir birçok açıdan. Kararları eleştirilebilir. Ee, bu, böyle bakmak lazım. Fakat bu Opus kararında 2009'da mahkeme kendini aştı. Yani Türkiye'yi öyle bir yerden yere vurdu ki bu kararda. Kadına yönelik şiddetle ilgili e, Verdiği belki bu e, Yani diğer e, Avrupa mahkemenin tarihinde En e, insan hakları bakımına ilerici kararlardan bir tanesi denebilir hı hı. Fakat ne oluyor? Orada o karar verilmiş ondan sonra şey yapıyorsunuz işte çok güzel hoş işte süsleyip pisleyip işte kadınların yönelik şiddete karşı işte ulusal hareket planı bilmem ne işte 2007-2010 ondan sonra tarih değişiyor üstünlük tarih için <gülüyor> 2010-2013 olsun. Evet. Neyse böyle gidiyor çok büyük şeyler yapılıyor gibi aslında ama bakıyoruz ondan sonra şiddetin en ileri boyutu artık hani ben o e, melek meleğin ölümünde e, birçok ikinci dünya savaşı ile ilgili okuduğum e, o en ileri boyuttaki şiddeti uygulanan toplama kamplarında falan onu görüyorsun gördüm üstüne hani artık konuşulamayacak yorum yapılamayacak bir şiddet boyutu evet. yaşanıyor. Aile şiddet ve sokağa evet. atılan bir durum yani korkunç. İşte bu Türkiye'nin tabii yani hani sadece Türkiye'de ne feci insanlar yaşıyor işte bunları yapıyorlar falan demek ki de bitmiyor. Bu işte bir şiddet kültürü kendini farklı farklı şekillerde gösteriyor ve aynı zamanda devletin buna ne kadar bir anlamda açık çek verdiği de önemli. İşte şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ilgili işte müdürlüğündeki terör le mücadele konusunda işte e, e, sorumluluğuna getirilen kişiyle ilgili birçok tartışma var. E, ne yapıyorsunuz e, siz bu durumda? işte e, Sedat Selim Ay gibi bir insanı buna bu göreve getirdiğiniz zaman hakkında çok ciddi şaibeler olan Çok ciddi suçlamalar alan birini. Ve konu ettiğiniz zaman yanlış suçlama devlet değil olarak, mahkum, mahkumiyet de olan. Mahkumiyet de var. Yani hani ben burada şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Her zaman e, konuşmaya çalışırken siz ben vesaire gene de bir adalet duygusuyla konuşmaya çalışıyoruz. İşte e, hani e, suçlamayı yaparken bile şahibe işte zanlı vesaire böyle konuşmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef e, bu dil aslında e, çok da geçerli dil bu vurdulu ırduluk ortamda bir şey olmuyor. Gene bu belki korumak lazım bu dili. Her şeye rağmen ama işte bu çok ciddi artık zanlı falan da demeyeyim cezayet çarptırıldan doğru haklısınız mahkum edilmiş bir insanın göreve getirilmesi. Devletin de ve bu konuda ısrar edilmesi bunun da bir artık siyasi mesele haline gelmesi işte yargının siyasallaşmasından bahsediyoruz zaten hep vesaire işte ya da her şeyin aslında bütün verilen kararlardaki bu siyasi kutuplaşmanın ortaya çıkması, kendini göstermesi, ee, işte bu gazetelerde yazılıp çizilebilir bilmem ne olabilir falan filan işte ama bunu işte artık devlet olan Ak Parti geri adım geri adım atmaz. Artık bunu da çok iyi biliyoruz bu senaryoyu, sürekli oynanıyor çünkü. Ve ne oluyor? insanların işte hayatını ama bence bu şekilde etkiliyor. Bir bilardo topunun hareketi böyle tak tak tak vurması gibi. Arada da o zaman şiddet olur. Çünkü bu bir meşrulaştırılır. Meşrulaştırılmış durumda. Bunun devlet en tepesinden diyor ki bu yapabilirsin. Vurabilirsin, kırabilirsin, dökebilirsin, tecavüz edebilirsin. Çünkü ben bak... Konuda işte mahkem olanı bile en önemli görevlerden güvenlikle ilgili itirizim. Evet ve işte bundan sorumlu olan birinci derecede ilk ağzda sorumlu olan içişleri bakanının yani polislerin bütününün başındaki teşkilatın başındaki insan olarak İdris Naim Şahin'in de içişleri bakanında bu haberi görmedim diyerek gayet. Kayıtsız bir tavırda cevap vermesi de et, dediğin şeyi evet. doğrulayan altını çizen noktalardan bir tanesi. Bu onaylanmış hem de bunu başbakanın da birlikte başbakanın verdiği bir iftar yemeğinde söylüyor olması büyük bir e, impunity durumu gösteriyor. Yani. Ya, e, İdris Naim Şahin'in tabii kendisi bir dokunulmaz olduğu için bir yandan çevirdiği evet. çamlarla yaptığı e, hakaretlerle diyelim artık. ...yerinde oluyor olması... ...dokunulmaması kendisine... Bu ...zaten bir başlı başına gösterge. Evet bu On... genel gidişata... ...peki ne diyeceğiz... ...yani işte... ...bir fe, içinden festivalden... ...üniversitenin rektörünü aramaya kadar... ...varan tek kişilik... ...bir böyle bir şeye... ...doğru gidiliyor. Yani bugünkü gazetelerde çok önemli bir haber... ...olarak da işte bu gazetelerde... ...dediğim sadece aslında evet. tarafta var... ...bu... 634 bin taşınmaza tek tek karar verebilecek bir yetki başbakan'a veren bir genelge'nin geçmesi gibi, bütün üyle tek kişilik bir padişah vari Selahaddin cami yapar gibi, işte caminin de Mimar Sinan camisine de kendi adlarını, kendi yazısının hak edilmesi kazınması filan gibi şeylerden bahsediyoruz yani. Ee, tam işte bu söyleyene değil söyletene dediğin gibi işte yapana değil yaptırana bakmak lazım bir anlamda. Yani buna bir açıkçak veriliyor işte siyaseten. Bu AKP'nin kendi yaptırdığı bir şey parti olarak. İşte bu niye sonuçta bir anlamda bu meşruiyet... E, verildik, verilmesi adım adım vesaire. Yani bu bir siyasi kültür. Niye AKP oy verildi veya hatta bilmem ne demeyi demiyorum ben asla öyle bir şey değil. Ama bu mesela işte yani klasik bir takım şeyler var e, Almanya'da işte ufacık bir şey bile hareketi bile bir politikacının e, işte hani Cem Özdemir örneğinde vardı milleri işletmesi e, siyasi seyahatlerinden kazandığı e, kendi şeyini ve onun işte tatil'e çıkacak olması e, uçuşlarından kazandığı Millileri kullanımı büyük olay olmuş. Yani bunu Türkiye'de tabii tahallül etmek dahi mümkün değil böyle bir boyutta bir şey. Bu da bir siyasi kültür meselesi. Her şey işte Avrupa'da çok mükemmel veya ya işte Almanya'da bunlar oluyor da hiçbir yolsuzluk olmuyor falan filan demek elbette mümkün değil. Elbette ki çok fazla sayıda var ama bu bir e, farkındalık ve e, bir anlamda ya ne oluyoruz deme meselesi. Yani şimdi Türkiye'ye baktığımızda gerçekten Avrupa ile karşılaştırdığımızda Müthiş bir ekonomik dinamizmi görüyoruz ve bu ekonomik dinamizm bir anlamda bir e, diyeti bu e, karşılığında bunların olması gibi görülüyor herhalde evet. diye düşünüyorum. Çok önemli ee, bence. Şu an her şey işler tıkırında gidiyor. Dolayısıyla e, tamam işte orada sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir siyaset var. Birçok insan için herhalde Türkiye'de böyle, herkes için böyle demiyorum. Ama birçok insan için de herhalde yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın gibi bir e, yaklaşım oluyor. Evet Hakik... şimdi burada pardon sözünü evet. keserek bir şey de söylemek istiyorum. Geçen yazında da değinmiş olduğum bir şey vardı. Yani bu birdenbire dönebilir bir kere ekonomik durum ve o zaman düşünmek bile istemiyorum. Türkiye'nin büyük değer erozyonundan bu işte anomi gibi e, nitelendirdiğimiz evet. durumundan dolayı o zaman hakikaten herkesin herkesi paralayabileceği bir ortama geçilmesi bir an meselesi gibi olur eğer bu ekonomik şey balonun inşaat balonu vesaire patlarsa. Bir de burada değer meselesinde şey vardı aklımda. Yani Şanghay İşbirliği örgütüyle ilgili bu latife latif gerek. Yani bir şaka bile olsa ikisinin Avrupa Birliği ile ...Şangha İşbirliği Örgütü'nün kıyaslanabilmesi de bu değer sistemindeki problemi de bence çok doğru yansıtıyor. Çok... Çünkü hepsi şey yani Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bunların hepsi diktatörlük, çok ağır diktatörlükler. Rusya'da işte sözüm ona seçim ama orada da çok ciddi bir şey var ve Tacikistan. Yani bir tek burada Rusya'da seçime benzer bir şey de yapılıyor. Ama orada da Putin'in durumunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla bir değer sistemiyle, yalnız mesela seçim de değil. Işte evet. Senin de özellikle üstünde durduğun bu çok temel değerlerin, demokrasi, özgürlük, şeffaflık, katılımcılık gibi değerlerin aynı kefeye konması diktatöryel ülkelerle çok düşündürücü tabii. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Benden çok daha güzel bir şekilde Çerçeveleyip koydunuz. Tam da bu olay aslında. Yani e, biz e, ayrıca şimdi şöyle bir şey var. Rusya ile ilgili son zamanlarda eee seyahatlerim sırasında işte Rusya'dan arkadaşlarla konuşma fırsatı bulduğumda karşımda dökülen bir ülke portresi görüyorum. İşte bu bugün işte Türkiye'de gene gazeteleri açıp baktığımızda işte Rusya silahlanıyor, müthiş bir silahlanma. İşte biz de buna karşı böyle yapmalıyız. Rusya'nın aslında silahlanabilecek bir kapasitesi yok fakat bu böyle şeyleri ön plana çıkarmak zorunda çünkü gerçekten bir ufalanan ülke var yani bir kısmına neredeyse hükmedememe bir kısmını neredeyse idare edememe halinde bir yani bir gün çökecek bu ülke artık diyoruz diyorlar Rusların kendileri ki bu deneyimi zaten yaşadılar evet. İşin bu tarafı var. İkincisi hani bu silahlanmayla vesairenin ötesinde işte gene bu insan hakları meselesine geldiğimizde Türkiye'de insan hakları ile ilgili çalışanlar yıllarca e, çok bir sıkıntı çektiler. Ajan bilmem ne vesaire damgalamalarla işte bu özellikle e, o derin devlet yapısı tarafı tarafından işte e, şey e, vatanı ihanet ediyorlar yurt dışından paralar alıyorlar bilmem ve bunları hala duyuyoruz görüyoruz yani hala bu e, komple teorisi e, e, zihniyeti bitmedi devam ediyor e, ve Rusya'da bununla ilgili bunun resmen bir yasa haline getirildi e, sivil toplum evet. e, e, yurt dışından e, Rusya dışından kaynak alan sivil toplum örgütleri Batan ee, aynı ilan etti. Ajandır Bu, diye adı. Adında... Ajandır diye bir e, yasa çıktı. Şimdi böyle bir durumda böyle bir ülke yani evet. ya hepinizin bir man minute diyor olması lazım. Evet. Anlık kendi. Manukhutu Right denen kızların da hapiste süründürülmeleri var. Putin'i eleştiren bir kilisede şarkı punk grubu. Onlar evet. hala sür, hapiste süründürülüyorlar mesela akıl almaz bir rezalette orada var. Orada tabii ki yani şimdi böyle Türkiye boyunu aşan bir büyük oyuna e, giriyorsa işte aşık atmayla işte bir Rusya'ydı böyleydi bilmem neydi falan. Kim buna karar veriyor? Kim bunun e, hesabını verecek ileride? Türkiye'de yarattığı değişikliklerle vesaireyle diyelim ki hadi Şanghay 5'lisi 6'lısı oldu Türkiye'nin e, onurlandırmasıyla şereflendirmesiyle yani ne bunun e, hesabını ileriki nesillere kim verecek Böyle bir şey yani sorun bundan kaynaklanıyor. İşte bu yaptım oldu vesaireydi. İşte ekonomide ben mesela özellikle hep buna vurgu yapmaya çalışıyorum. Son dönemde ekonomi alanında birazcık akademik olarak çalışma fırsatım olunca gördüğüm şey beni dehşete düşürdü. Yani orada da bir karizma ile götürülen bir ekonomik yapı var aslında Türkiye'de. O karizma dediğimiz işte başbakanın karizması. Bir tek adam yapısı her şeyde zaten başkanlık sistemine geçmiş durumdayız demiştim daha önce de yani hakikaten de öyle bir durum var ve bunun bu ince dengelerle dengelere çok fazla ağırlık bindiriyoruz, yüklüyoruz çok evet. hassas ip, ip ince bir anlamda de, dengeleri i̇şte, işte Kürt sorunu bugün işte artık belki de hakikaten o Eskiden hani Türkiye'de hakların verilmesiydi vesaireydi en minimal hakların verilmesiyle artık çözünlenebilecek bir sorun değil çünkü uluslararası bir sorun haline dönüştü gerçekten de. Ve Türkiye çok kendini aşması lazım artık Kürt sorunuyla yüzleşebilmesi için olgunlukla çok büyük bir olgunlukla bir Kanada'nın mesela gösterdiği olgunluk ve çok kültürlülükle vesaire yaklaşıyor olması lazım olaylara çok yaratıcı arayışlar için de olması lazım ama o arayışların hiçbir yerinde değiliz. Evet ama belki de eğer, e, şimdi her şey değişebilir bugün yarın çünkü bir daha artık hiç duymayabiliriz e, Başbakan Erdoğan'ın herhangi bir eylemini sözünü falan. çünkü e, bu yeni çıkan kararnameyle beraber genelgeyle sadece işte vakıfların şeylerin malların satışı, kirası, irtifakı takası, tahsis, devir ve diğer tasarruflara yönelik işlemleriyle uğraşacağı için belki de bir daha başka bir şey yapmaya fırsat da bulamıyor. İşte asıl politikada o işte Türkiye'de yani kimin bu devlet malını ve rantını işte Geçen haftalarda gene yazdım, çizdim ve bahsettiğim, beraber konuşmuş olduğumuz Şerif Sayına eee evet. kamu politikaları uzmanı olarak da bunları. İşte asıl politikada biraz o yani kimlerden nasıl nasiplenecek? <gülüyor> biz, biz burada çenemizi yorarken <gülüyor> Olan gerçek politik işte budur ve e, ya işte bunu, bunu, mesela Macaristan'la ilgili çok büyük sorunlar oluyor işte Macaristan'ın anayasasından bahsettik vesaire işte Ayten anayasası diye bir anlamda çırpılıp yazılan ama Mac Macaristan'ın ciddi ayar veriliyor yani Avrupa tarafından işte tekrar aynı noktaya geliyoruz yani bombardımana tutuluyor diğer ülkeler tarafından resmen eleştiri bombardımanına ve e, en azından hani o anlamda şimdi mesela bunları yapan Macaristan'da Fides Merkez Sağ Parti hem ciddi oy kaybına uğramış durumda. Ay hani Macaristan politikası çok iç içe duruma gel gelmiyor bu oy kaybıyla vesaire ama biz ya dur bir dakika nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz sen ülke, ne yapıyorsun deniyor bir şekilde. Hı hı. Ee, Türkiye'de olmayan bu işte hiçbir taraftan bir e, eleştiri alınmıyor. Türkiye'nin kendi içindeki eleştirilere kapatılmış vaziyette. Türkiye'nin dışı zaten yok çünkü Türkiye üstün ülke. Peki eleştiriye de ya, meyyal olduğu söylenecek bir medya da görünmüyor ortada, te televizyonda, radyoda ve gazetelerde. Bu da bir ikbal meselesi çünkü eleştirmeyince elde ettiğiniz ikbaler vesaire... E, bir gazeteci olarak dünyanın birçok yerinden çok daha fazla o zaman e, gününüzü yaşıyorsunuz hayatınızı yaşıyorsunuz zaten eleştiriye de gerek yok ama eleştiri bir Avrupa geleneğinden bahsedeceksek aslında en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de bu eleştiri kültürüdür aydınlanmadan beri aydınlanma vesaire bir dolu eleştirilecek tarafı var elbette e, bir kendi başına aydınlanma çözüm değil ama o eleştiri kültürü her şeyden önce Kendini ve başkalarını eleştiriyor olmak ama kaliteli bir muhalefet ve eleştiri getiriyor olmak üstüne düşünerek ederek sadece eleştirmek veya saldırmak için değil. Evet yani evet. şu Çin'de, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da ve Rusya'da herhangi bir eleştiriden nasıl bahsedilebilir ki? Yani burada nasıl bahsedilebilir? En son çıkan haber var. 12 yılda 21 milyon dolarlık alım yapıldı. Ne alındı? 628 ton biber gaz alındı. Evet, evet güzel bir yatırım olmuş aslında. Çünkü çok çok kullanılıyor işte çocuklar üzerinde vesaireydi. Ya. Yani... Çünkü çok da to aslında öngörülü bir hareket. Çünkü çok da toplumsal hareket olacağı evet, benziyor. Evet giderek de yaşamlarına dokunan e, birçok karar alındıkça. Evet. Ama e, bunun da Türkiye'de bir e, bir artık farkındalık yaratacağını ummak istiyorum. Özellikle de e, bu çevre konusundaki şeylerde evet. tasallutlardan kırılma orada kopacağı... E, kanaatindeyim ben büyük ölçüde ve orada onu onları takip etmekte. Türkiye'nin çok bir tarafında dünyada da öyle olduğu gibi çok sayıda böyle canını dişine takarak mücadele edenler var ve Evet bu işlerin biberi olacağı benziyor. Tuzlu değilse de epey bir biberi de çıkacak tabii iş. Yani aslında çevre hareketi dünyaya, yani Türkiye'deki çevre hareketi e, tabandan öyle bir gelen damardan bir hareket ki e, dünyaya örnek olabilecek bir aslında şeyi var, tarafı var. Dünyadaki sayılı hak hareketlerinden olarak bence gösterilebilecek bir yönü var. E, ve Dünyada aslında insan haklarının çok irtifa kaybettiği bir dönemdeyiz. O açıdan bu gibi çıkışlar... ...herhalde Türkiye'yi kurtaracaksa bunlar kurtaracak bir <gülüyor> Kurtaracak bir şey varsa bir insan, bir kurtarıcı... veya da bir siyasi hareketten ben bunu beklemiyorum açıkçası. Evet öyle görünüyor. Evet peki yani esas olarak gene yiyeyim sorusunun e, nasıl sorusunun cevabını e, vermeyi başaramadığımız bir şey ama e, mücadeleler var ve devam edecek tabii her zaman e, olduğu gibi. Peki. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, daha iyi cevaplar verebilmek üzere o zaman diyelim. E, ben de çok seyahat edeceğim olacağım önümüzdeki dönemde. E, dünyanın e, a, dünyanın dediğim benim dünyam maalesef Avrupa'da mübarek Büyük bir dünya, tahayyilim yok, çok daha fazla bütün dünyayı bil, daha çok Avrupa'yı tanıyorum çünkü. Ee, oradan belki işte biz her şeye inat gene de Avrupa'yı gündem yaparak, Avrupa'yı iç işleri yaparak belki de e, Avrupa'da bir, çok üstün bir şey olduğu için değil ama bir bağdan dolayı, meselesi, e, birleşmişlikten dolayı bir anlamda, sözleşilmişlikten dolayı ki bunun da çok büyük tarihi bir anlamı var aslında iki taraf için de. İki taraf değil zaten Türkiye Avrupa diyoruz. Onun için bunlardan konuşarak gene de ufkumuzu açalım. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkürler. Hoşça kalın. Seyyare. Sizin öneyle